desmin her lafasını tezileden ayeti kerimede alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. Suret Ra. Ellezina amenu ve amilus salihat tuba lahum ve husnul Onlar ki iman ettiler. Rabbim kalbime imanımızın nurunu daima gür kıl Allah'ım.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 İkincisi, Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam hakkında sure nazil olan, hadisesini Allah kelamında Mevla'nın nebrettiği Yusuf Aleyhisselam böyle dua ediyor. Teveffeni Müslüman ve el-hikni bis-salihin. Ya Rabbi beni Müslümanlar safında huzuruna çek, vefatımı gerçek Müslüman olarak...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 وَاَدْخِرْل۪ي بِرَحْمَتِكَ فِي اِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ diye dua ediyor. <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam o büyük saltanatın içerisinde, muhterem ünliler, kuşların dilini, kurtların dilini, karıncaların dilini, mahlukatın dilini mucize olarak kendisine vermiştir. Sûret-ün Nemil'de فَتَبَسَّنَ اللّٰهِكَ min قَوْلِهَا Süleyman Aleyhisselam askeriyle, ordusuyla geliyor.